Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri getiren programının Sariç'ten Sanat başladı. Ee, son iki hafta dünya sanat ortamı için, görsel sanatlarla uğraşanlar için çok yoğundu. Hemen her yere yetişmek mümkün değildi. E, i̇şi bilenler Grand Tour yani Büyük tur adı verirler. 10 yılda bir e, denk gelen bütün etkinliklerin aynı dönemde neredeyse ortaya çıktığı e, bir Hafta yaşadık, iki hafta yaşadık daha doğrusu. Bunlardan biri Müünster'di, on yılda bir düzenlenen bir heykel sergisi Almanya'nın Müünster kentinde. Geçtiğimiz hafta buna programda yer verdim. Temmuz ayı içinde tekrar gündeme getireceğim. Bizzat gitme fırsatım olmuştu. Bir e, diğeri Kassel'de düzenlenen Almanya'nın Kassel kentinde beş yılda bir düzenlenen dokümantaydı. O da geçtiğimiz hafta ziyarete açıldı. Hepsi dikkat ederseniz Haziran ayının ilk yarısına denk gelen etkinlikler. Beş yılda bir düzenleniyor. Yüz, yıl, yüz gün süren bir müze sergisi olarak azlandırılıyor. E, bu defa ilk defa sadece kaserde değil aynı zamanda Atina'nın e, çeşitli bölgelerinde de sergilerle bir araya geldi. Atina'deki ayan Nisan'da başladı hatta onu gündeme getirmiştim. Kassel'deki dokümantayı gezme fırsatı buldum. Temmuz ayında harcitan sanat programında birkaç programda birden bu büyük ölçekli sergiye değiniyor olacağım. E bir diğeri Venedik Bienali. Venedik Bienali eskiden hep Haziran ayı mı düzenlenirdi? Bu da Grand Tour'un bir parçasıydı. Yani yola çıkanlar Venedik Bienali, Almanya'nın Müsier ve Münszer Kassel kentlerine giderlerdi. Buradaki farklı formattaki sergilere sanat etkinliği katılırlardı. Ben dedik de birkaç yıldır Mayıs ayına çekilmiş durumda, ama onu da gittik gördükler için sanat programını da gündeme getirdim. E, son olarak da Basel'de 1970 yılından beri düzenlenen, her yıl düzenlenen sanat fuarı, dünyanın en büyük sanat fuarı, işte Grand Tour'un büyük turun e, son ayağını da Bazel oluştururdu. İçlerinde yegane tam olarak ticari etkinlik bu. 1970 yılından beri düzenlendiğine göre bu yıl 48.si düzenlenen Art Bazel ya da Bazel Sanat Fuarı. Bugün gündemimizde işte ben buna gitme fırsatı bulmadım. O yüzden size geçmiş yıllardan biraz e, deneyimlerimi ve e, bildiklerimi aktarıyor olacağım. Ama programın devamında e, Bazel'deki bir diğer fuar olan Genç ve yükselmekte olan galerilerin katıldığı ama o da yılı, 20 yıldır düzenlenen listeye katılan Öktem Alkurt Galeri'nin kurucuları ve direktörleri Tankut Aykut ve Doğa Öktem Bazel'de hem fuara katıldılar hem sergileri ve diğer fuarları gezme fırsatı buldular. Onlar bize deneyimlerini aktarıyor olacaklar. Birbirleriyle böyle küçük bir söyleşi yaptılar. Hariçten sanat programı ve açık radyo dinleyicilerine özel İsviçre'nin Bazel kentinden bildiriyorlar. Bazel'le ilgili biraz bilgi vermek gerekirse büyük turun bir parçası ...olan 10 yılda bir yani bu içinde bulunduğumuz yıl... ...bu büyük durum bir parçası olan... Fuar 1970 yılından beri düzenleniyor. Bu yıl 15-18 Haziran tarihleri arasındaydı. Yani dün sona erdi. Ama çeşitli e, VIP, protokol, basın, ön izleme gibi etkinlikleriyle birlikte geçtiğimiz bütün haftaya, yani neredeyse 12-13 Haziran'dan itibaren çok farklı etkinliklerle, açılışlarla, branşlarla, partilerle, panellerle, film gösterimleriyle, ses, Ee, ...ve bedene dair çeşitli performansa ve gösterilerle tabii ki yepyeni yapılmış sanat eserleriyle top dolu bir fuar hayata geçti. Ee, sigorta şirketi Aksa sanat alanında önemli bir şirkettir. Sergilenen yapıtların, artık bazelden bahsediyorum, 3,5 milyar dolarlık bir sigorta değeri olduğunu söylüyorlar. Bunu söylersem ne kadar büyük bir çapı olduğu daha çok dikkat çekebilir... E, sadece satılan yani galerilerin stand açtıkları ve satılan yapıtların olduğu bir fuar değil giderek daha bienal ya da müze sergisi formatlarına yaklaşan küratöryel e, bir, bir, bir, bir perspektifle de ele alınan sergiler e, görüyoruz. Kitlesel fonlama projeleri yürütüyorlar sanat kurumlarına, inisiyatiflere bağımsız sanat oluşumlarına destek vermek adına sırf bu yaptıkları crowd funding, desel fonlama yöntemleriyle de 1 milyon doların üstünde kaynak yaratıyorlar. Ee, bu yıl 300'e yakın galeri Art Basel'e katıldı. 34 farklı ülkeden 4 dil civarı sanatçı ve sanat profesyonelleri ağırladılar. Sanat dünyasının en konuşulur fuarlarından biri olmaya devam ediyor. Peki vurgulamak gereken şöyle bir şey var. Art Basel öyle bir marka halinde ki şu anda Sadece İsviçre'nin Bazar kentinde değil Hong Kong ve Miami'de de yılın farklı dönemlerinde Art Bazar adı altında aynı marka fuar düzenliyor. E, farklı bölümleri var Unlimited adlı çok büyük ölçekli iddialı görkemli, yeni sipariş edilmiş enstelasyonların, heykellerin, yapıtların yer aldığı. Bu sene yine Ceyhan Yetser küratörlerinde Hirschhorn Müzesi'nin küratörü olan e, küratörün direktörlüğünde organize edildi. Conversations ve salon adlı programlarda paneller, sunumlar, tartışmalar, konuşmalar yer alıyor. Edisyon Bölümünde yayıncılık üzerine buluşmalar var. Münster Platz ve çevresinde yani meydanlarda ve açık alanlarda özellikle konulanan fuar alanı dışındaki mekanlarda parkur diye bir bölüm var. Tamamen mekana özgü işlere, performanslara yer veriyor. Kente nüfuz ediliyor, ediyor. Böyle farklı farklı bölümlerden oluşan bir program. Bu fuarın etrafında başka programlar da artık uydu Fuarlar da oluşmuş durumda. Bunlardan ikisi önemli. Volta ve Liste. Art Bazel Fuarı'na maalesef Türkiye'den bir galeri katılmamıştı. Çok büyük bir er meydanı orası. Ama Volta ve Liste'ye katılan galerilerin bir kısmını sonra Art Bazel'de de görmek mümkün oluyor. 20. ve 21. yüzyılın görsel sanatlarına yer veren bir bir fuar Art Bazel. Volta'ya, ki Volta da uzun yıllardır, 2005 yılından beri düzenlenen ve uluslararası yeni pozisyonlara, sanat alanında pozisyonlara yer veren bir oluşum. Burada Zilberman Galeri, Türkiye'den, İstanbul ve Berlin'de faaliyet gösteren Zilberman Galeri, Mehmet Erdener'in Ekstra Mücadele olarak tanınan bir sanatçı. Ekstra Mücadele'nin çalışmalarına yer veren bir standla Volta, 13. sütülenen Volta fuarına katıldı bazerde. Bir diğer fuar ise Liszti. ...tam 20 yıldır düzenleniyor... ...1996'dan beri yani... ...ve genç... ...yeni ve yükselmekte olan... ...galerilere yer veriyor... ...bu yıl 30 farklı ülkeden 80 galeriye... ...yer verdi... ...açıkçası benim de Fazer'e gittiğim zaman en çok keyif aldığım... ...yeni galeriler... ...ve yeni sanatçılar keşfetmek için fırsat bulduğum... ...bir puardır liste... ...bu yıl Türkiye'den Ökten ve Aykut Galeri... ...oraya Türkiye'den... ...iki genç kadın sanatçının çalışmalarıyla... ...katıldılar... Ee, Lara Ögel 1987 doğumlu ve Elif Boyner 1985 doğumlu Genç yükselen gelecek vadeden bir galeri Ökten Waikut temsil ettikleri Sanatçılar da öyle Zaten programın geri kalanında Bazelleş zamanlı olarak düzenlenen Listede stand açan Bu iki galericinin Bazel kentinde hem Art Bazel Fuarı hem de etrafında gördükleri diğer müze ve sanat kurumu sergilerinden, diğer sanat yapıtlarından en çok neler ilgilerini çekti, en çok neler konuşuldu, bu sene fuar nasıl geçti buna dair izlenimlerini dinliyor olacağız. Ama öncesinde bir müzik parçasıyla ile e, ara vermek istiyorum. Marilyn Monroe'dan gelsin, ''Diamonds are a, are a girl's best friend'' E, Gentlemen Prefer Blondes 1953 yapımı bu sinema filminin e, filminden bir ses kaydıyla Mary Monroe'yu dinliyoruz. Timeless Are a Girls Best Friend akabinde sözü Harçtan sanat programında Tankut Aykut ve Doğa Öktem'e bırakıyorum. Art Tazel izlenimlerini bizimle paylaştıkları için de teşekkür ederek. Hoşçakalın.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 There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice But get that ice or else no dice He's your guy when stocks are high But beware when they start to descend It's then that those louses go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend of affairs that are strictly platonic but diamonds are a girl's best friend and I think affairs that you must keep with sonic are better bets if little pets get big baguettes time rolls on and youth is gone and you can't straighten up When you bend But stiff back or stiff knees You stand straight and İyi günler, ben Tankut Aykut, Doğa Öktem ile beraber Çelenk Bafkan'ın Harikistan Sanat Programı'na konuk oluyoruz bu hafta. Doğa ile ben Öktem Aykut isminde İstanbul'da bir güncel sanat galerisi işletiyoruz. O galerinin sahipleriyiz. Geçtiğimiz 10 günü de İsviçre, Bazı'nda geçirdik. Bazı'ndaki liste sanat programına katılmıştık. Çelenk bizden rica etti. Bazı iznilerimizi sizinle paylaşmak için kendisi şanslı bir küratör olarak Ee, sanat takviminin bu yoğun haftasını daha ziyade Kasımda ve Münster'de geçirdi. Ee, oldukça sıcak ve yoğun geçen bazı haftasında e, iş, bir şey, iş başa düştü. Bazıda bu haftada aynı anda 6 aygıt sanat fuarı düzenleniyor ve tabii ki bazıdaki bütün müzeler ve özel sanat kurumlarında yılın en önemli e, sergileri düzenleniyor. Fakat Art Basel hem bu şehirdeki hem de elbette bütün dünyadaki sanat fuarlarının açık ara önemli geleni, onu takip eden diğer fuarlarla arasında uçurum var. O yüzden bir çeşit güncel sanat dünyasının Mekke'sine dönüşüyor Art Basel bu haftada. E, Doğracığım, çok kısa bir şekilde e, bu hafta gezdiğiniz sergilerden bahsedip e, çünkü biz şehirde 10 gün zaman geçirme imkanı bulduk ve neredeyse onan biten her şeye şahit olduk. E, şöyle favorilerini sayabilir misin bize? Evet, merhabalar. E, yani tabii fuarımız vardı fakat e, seninle dönüşünü bir şekilde e, diğer sergilere bakmaya çalıştık. E, ben ilk önce Fondasyon Bayerler'e gittim. Orada çok büyük bir Wolfgang Tillmans sergisi vardı. 200 civarında fotoğraf ve sanatçının son 30 yılda çektiği fotoğraflar. Tabii yani daimi koleksiyonu bayağı bir yemişler Tilmans için. Fakat iyi de olmuş. Çünkü çektiği peyzajlar, portreler, mikro, makro işler, deneysel işler... Ee, güncel yani o e, dönemin e, politik ruhunu da gösteren işler ee, ve birçok formatta yani e, büyük ahşap çerçöle işler, e, sadece küçük fotoğraf kağıdına basıp duvara bantladığı işler. E, gerçekten neredeyse insan son 30 yılın güncel sanat fotoğrafının bir özetini görebiliyordu o sergide. E, ben ondan çok etkilendim. Onun dışında e, Kunstmuseum'da e, Cézanne sergisi vardı, e, Holla Prado isimli bir sergi vardı, o da e, daha önce e, bazı Picasso'lar yollamışlar Prado'ya. Onlar da bir çeşit e, borç ödemek gibi e, koleksiyonun bir kısmını e, Kunstmuseum'a yerleştirmişler. Fakat ikisi de çok tatmin edici değildi. Yani çok desenlerden oluşuyordu ve yerleştiğimiz da çok güçlü değildi. Prado sergisi ise zaten Prado'yu gezen bir insanın sadece bakıp geçeceği bir hoşluk olarak kalmıştı. Ha dün müziyüm Tengole'ye gittim. Orada bir Wim Delvoye sergisi vardı ve çok hoştu. Bir de Tengole ile Delvoye'nin pratikleri de bir yerde örtüşüyor. O da doğru bir seçim olmuş. Başka. Başka, yani şehirdeki büyük kurumlardan zaten adını anmadığımız bir tek Shawlager kaldı. Hı -hı. Ona da kahvaltı davetine ben kartımı unuttuğum için içeri alınmadığından ötürü Hı -hı. zaten içerideki David Clairvaux sergisine Hı -hı. bakamadık. Hı -hı. Buradaki tabii aynı anda galerilerde de çok iyi sergiler açılışları oluyordu. Fremont Gutt'ta ve Weissfalk'ta güzel iki evet, sergiye evet. bakma fırsatı bulduk. Fuarları nasıl buldun Doğan? Um... Şu fuarları zaten Volta ve Skopje görme şansımız olmadı. Ah senin oldu gerçi Volta'yı pardon. Onu daha sonra bahsedersin. Ee, tabii ilk önce kendi katıldığımız fuar liste. Ee, yani liste evet, yani daha çok 40'ye 60 sancağı odaklanan bir fuar ve e, tercihen genç galerilere de e, yer vermeye çalışan bir fuar. Ee, yani tabii 79 galeri vardı galiba. Ee, ve kendi ülkelerinin biraz hani en parlak ve vadedeci galeriden oluşan bir seçki. Ee, gezmesi biraz zor ee, çünkü diğer alışına geldiğimiz fuarlar gibi işte büyük bir e, konferans, salonu derler ona, bir fuar evet. e, haline e, yeniden kurulmuş, alçıpan duvarlarla kurulmuş bir fuar değil. Mevcut bir binayı kullanıyor. Dolayısıyla Blazer Brand gibi, işte ne bileyim bir havalandırma bile yok, doğru düzgün. E, standlar küçük, yani yaklaşık herhalde 25 metrekare falan e, standlar. E, fakat orada önemli olan herhalde o haftada Vazel'da bulunmak ve e, hakikaten buradaki izleyicinin e, daha önce karşılaşmadığı genç sanatçıları e, bir şekilde, e, yani artık dünya sanatıları bile diye diyeceğim, çünkü insan, her yerden insan burada. Onlara tanıştırmak. Bağızı'da gezdim. Annemi Tut e, bölümünde gezdim. Annemi tutma nedense... ...artbağızının art kendisinden bile... ...daha ticari geliyor. Çünkü... ...işte sanatçılara baktığım zaman... E, ...onların temsil eden galeriyelere... ...baktığım zaman hep sanki... ...belli böyle güçlü, söz sahibi... ...hatta işte biz aramızda lobici... ...diyoruz onlara. Büyük... ...lobici galerinin sanatçılarının... Ee, orada bir gövde gösterisi oluyormuş gibi, tabii ki de arada e, iyi işler çıkıyor fakat hani animated insanların bence düşündüğü gibi çok daha işte e, Foar'ın galiler kısmından ayrılan e, ve e, işte artistik yönü çok daha yüksek e, bir bölüm bence değil. E, fakat ben Art Buzz'da beğendim. İşte sana da bahsetmiştim, özellikle o feature bölümünü yani. ...ana hall'ün etrafında yer alan ve e, galerilerin e, tek kişilik, e, tek sanatçılık e, standlar yaptığı e, bölüm. Biraz da onlar e, yani Art Basley'in galeri bölümüne e, bir sonraki aşamada girecek galerinin yer aldığı bir yer. Ee, çok iyiydi ama tabii yani işte Robert Ryman standı vardı, Nam June Paik standı vardı, işte Manzoni standı vardı, Max Beckmann tabii ki de yani zaten. Zorlukta... vardı evet. evet. Evet, zaten hani e, bildiğimize güçlü isimler. Fakat o dev fuarda e, hem de böyle kenarlarda o e, iyi isimlerin tek kişilik yani sergileri gibi neredeyse olan standları görmek e, gayet iyiydi. Çok teşekkürler. Ben de bir kendimce özet yapayım. Biz bir hafta boyunca Liste'de Elif Boyner ve Lara Ögel'in eserlerini izleyicilerle buluşturduk. Liste dünyadaki en prestijli Genç Galeriler Fuarı ve biz de açıkçası iyi iş çıkardık orada. Biz Liste'ye katılan 4. İstanbullu galeriyiz. Umarım zaten devamı gelir. Yani bu sene katılan tek galerilik devamı gelir ve her sene bu mevsimde burada oluruz bir süre daha. Sonrasında inşallah daha büyük hedeflerimizi de tutabiliriz. E, liste e, her zamanki gibi zaten oldukça enerjik ve genç ve çok ilgi çeken ve e, işte geleceğin sanatçılarını e, bir arada izleyiciye sunan fuar olma özelliğini bir kez daha gösterdi. Art bazı birçok seferden sanki daha da iyi gibi, daha doyurucuydu. E, yani. Belli başlı bütün galeriler muhteşem standlar kurmuşlardı ve açıkçası konuştuğumuz bütün meslektaşlar da mali olarak fuarın muhteşem geçtiğini söylediler. Yani e, artık muhteşemin karşılığı olan İngilizce, Almanca ne kadar kelime varsa hepsini gözleri harıl diyerek e, bize ifade ettiler. E, o da tabii çok ümit verici ve çok güzel bir şey. E, tabii bunun son fuarı olması ve bütün önceki fuarların neredeyse bu fuara bir Ee, öncelik e, yani bir e, işte uyarduk e, e, tayin şey yapması e, hizmeti sunması tabii ki art bazla işliği iyice büyütüyor. E, onun dışında ben bir de Volta'ya baktım. E, bu dönemde yani bütün bu haftada e, bir tek listede biz vardı İstanbul'da bir galeri bir de Volta'da da Zilberman vardı İstanbul'da bir galeri. E, Volta da e, tabii ki artbazlık kadar kural koyucu ve önemli değil. E, bir liste gibi e, kendi has ilgi çeken bir fuar da değil fakat oldukça muntazam, Elvis'i düzgün e, ve izleyicilere, e, sanat eserlerini çok muntazam şartlarda sunan bir fuar. Orada da e, Zilberman ekibi e, oldukça enerjik bir şekilde e, güzel bir sunum yaptılar bir hafta boyunca. E, Art Bazı'la en son 2013 yılında Feature bölümüne Dirim Art katılmıştı. Yüksel eserlerini göstermişti. E, o sırada Yüksel Aslı'nın eserleri aynı zamanda Venerik Bieneli'nde, Masi Viliyana Cioni'nin Bieneli'nde e, bir de kapsamlı bir sunumla e, anılmıştı. E, yahut gündeme getirilmişti. E, ondan beri hiçbir Türk galeri Art Bazı'nda değildi. E, bizi Fuarda ben Bern Büyükelçisi, yani e, Türkiye'nin E, İsviçre Büyükelçisi e, Sayın İlhan Saygılı ziyaret etti. Ona bunun ne kadar e, absürt bir durum olduğunu ifade etmeye çalıştık. Yani bir G20 ülkesinden e, hiçbir galerinin akvazlığında bulunmamasının e, ne kadar kabul edilemez olduğunu yahut e, bizim gibi kendi imkanlarıyla e, devletine hiçbir destek almadan e, bu buralara gelip Türk sanatını Türk sanatçılarının eserlerini gösteren galerilerin ayakta kalmasının ne kadar mucizelere bağlı olduğunu ifade ettik. Kendisi yakın ilgi gösterdi. Umarım taleplerimizle karşılık buluk. Çelenk bize bu imkanı verdiği için çok teşekkürler. Art Basel'da Türkiye'den sanatçı var mıydı? Art Basel'da evet, Türkiye'den... Berlin'de galerinin... Yok, Berlin'de galeri Ben Turpunistan'da Nimin Aladağ'ın eserleri vardı. Hmm sanki feature bölümünde de ne mi var var işte. ne mi yani. var da e, şeyde listede de e, ko weinert standında yine Berlin galeri ko weinert standında e, Ahmet Öğüt eserleri bir işi var vardı. Şeyi de söylemeden geçmeyelim e, Kunsmüziyumun o diğer binasında e, zaten en çok sayılı e, sanatçının eserleri var daimi koleksiyonda bir kat zaten sif Joeve Boys iki katta Richard Serra'nın Ee, ...video işlerinin hmm. sergisi vardı. Ee, ve işte... ...yani 5-6 farklı sanatçılar oluşan da yine daimi koleksiyonun katında da... ...çok büyük bir Ayşe Erkmen yerleştirmesi var. Ee, ve Tingle'im üzerinde de... E, ...Nemin Aladhan yine galiba... E, üç kanlı bir videosu vardı ve tam böyle... ...Wheem Dalva ile Tingle'in e, sergilerinin ortasında yerlardı bir köprü gibi. Ee, onlar sevindiriciydi onları görmek. Evet, tabii ki mutlaka unuttuğumuz ve atladığımız var. Tabii ki Bu yoğun başlık haftasında. Evet. umarım yine de bizim bu raporumuz izleyicilere eee faydalı olmuştur. Peki teşekkür ederim. <Gülüyor> Çok teşekkürler. Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okey. Tokyo. South